الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا وسيدنا وقائدنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين بجن سلف صالحين ورمضان bu dersin üçüncü dersindeyiz. Geçen iki ders işledik. Madde madde geçiyoruz. On tane madde var. Bu selefi salihin ve ramazan. On meseleyle ilgili örnek almışız. Selefi salihin. Bu on meselede nasıl iyidir? Biz de bunu canlandırmamız lazım. Bugün Şaban'in yürümdekuzu. Yarın O öbürsü gün ramazan bir. Yani ramazana bir gün kalmış. Bir gün sonra Ramazandır. Ondan dolayı inşallah bu, e, işleyeceğiz bu dersleri. Bunlardan da fayda alarak ne yapacağız? Devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ramazan ayında emele. Bu emellerde nedir? Ramazan ayında ne yapabiliriz? Bunu tövre olarak biliriz. Ama bir bakalım pratik olarak Selef-i nasıl yapmış bir iş? Örnek görürüm. Hatta biz o örneğe uyalım. İlim öğrenmektendir. İlim ittibatendir. İçi şeyden. Teori ve pratik. Teori nedir? Okuyoruz kitaplarda. Resulullah'ın hadisinde pratik nedir? Ve lekad kâne lekum fî Resulü illâhi aleyhi ve sellem üsvetun Hasene Güzel örnek var. Çin'de? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerimede geçtik için. Onun için en güzel örnek kimdir bizim için? Resulullah. Ondan sonra Sahabeler, tabi'inler, dört imam vesaire. Bunları biz örnek alarak bunların fiillerine bakıp işleyeceğiz. Geçen üçüncü madde işledik. Sadaka, infak. Bugün dördüncü maddeyi işliyoruz. Yine Eyüp kardeşimiz madde, üçüncü maddenin aşırkı Tamam. Üçüncü maddeyi demek ki bitirmedik. İçi şıkkı var. Sadaka ile ilgili. Birincisi infakta it'am-u ta'am. Yemek vermek, ikincisi orucu, e, oruca, e, oruçluyu iftar ettirmek. İki şık var burada. Bunu işleyerek üçüncü maddeyi inşallah tamamlayıp dördüncüye geçeceğiz. Evet. Yemek yedirmek. Ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyurmaktadır. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire ve yedirirler.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 Üçüncü maddeyi bitirmemiştik. Ben ettin bitirmişiz. İnfakta bayağı anlattık. İnfakın fazileti nedir? Hadislerle, ayetlerle infak nasıl önemlidir? Nasıl yapacağız? Bular anlattık. Şimdi iki tane infakla ilgili Ramazanda örnek olması lazım. Canlanması lazım. Birincisi nedir? İt'amut'am. Ne demiş orada? Yemek yedirmek. Yemek yedirmek. Yani Yemek yedirmek sene boyu olan bir şeydir. Yani Müslümanın yapacak yapacak olacak bir şeydir. Sene boyu bu, bu, bu ibadeti canlandırması lazım. Ama Ramazan'da daha öyledir. Çünkü Ramazan infak ayıdır. Allah Teala en büyük infakları Ramazan'da yapar kullarına. En büyük infakı ne nedir kullarına? Bizlere azıcı şeytanları zincire vurmuş. En büyük havan taşdır bizim için. Onun için Allah subhanahu wa ta'ala hesapsız cennetten affeder vesaire biz okuduk geçen derslerde bunları anlattık. Bu ayda ne aydır? infak aydır. Bu infaklardan da örnek it'a mut tu'am. İnsanlara yemek yedirmektir, ikram etmektir, ziyafat bulunmaktır. Bay Bu yemek ayıdır. Ayet-i kerimede geçtikçe bir insan surası 8-10. ayette. Allah Subhanahu Teala şöyle buyuruyor. Ve yut'imun at'ama ala ve ve Ne diyor? Oları çi müminlerden vasf ediyor Allah Teala. Müminlerin vasfalarındandır. Ve yut'imun Nedir? Yemek yedirdiler. Çime ala hubbihi Allah sevgisi için. Allah rızası için. Ne ederler? İnsanlara yemek verirler. Yani fakira geçen ders dediğimiz gibi öğretmez demeriz Allah versin ne yaparız? yediririz kapımızı çalanı boş döndürmeriz işte ayet-i kerime bu ve yut'imûnet ta'ame çimler mu'minler ala hubbihi Allah rızası için miskînen ve yetîmen ve esîra burada sınıfları vermiş miskin fakirdir hem de tam fakir değil fakirin bir üstünde yani adamın evi var İşi de var ama aldığı maaş ona yetmiyor. Buna miskin derler. Yetim, yetim kimsesiz. Yetimin valisi yoktur, babası ölen insanın. Ne olur? Ona sahip çıkmak nedir? Allah bundan razı olur. Esiran, esir nedir? Bir tane esir olmuş. Bak esir bile infaka hak etmiştir. Buna ne girer de? Buna bütün, bu üçünün altına bütün mesela e, abir, sebil, yolda kalmış, musafir, garip bunlar hepsi bunun içine girer. Ama bunları niye infak ediyorlar? Allah subhanehu wa teala ayetin tamamında bilindiriyor. İnne mâ nut'imukum li vejhillâhi. Biz size Allah rızası için itam ediyoruz. Değil o ki ee, gösteriş olsun, reklamlar çıksın gazetalarda yani e, sufra kuruyoruz insanlar gelsiler filan adamın sufrası daha e, farklıdır filan adamın sufrası daha güçlüdür yani sağ versen solun haber olmaz inna manut li la minkum sizden bir teşekkür borcu istemiyoruz yani sadece Allah rızası için size veriyoruz. Biz insanlardan karşı taraftan bir şey beklemiyoruz. Neden yapıyoruz bunu? Allah Teala bunları hepsini anlatıyor bize. Müminlerin sıfatını. Örnek olsun bize tutalım. Şimdi bu tevri. Yazılan ama bunun pratiği de var geleceğiz şimdi bunu. Bu inne ma nahafu min rabbina yowmen abusan kam Biz o cünden korkarız Allahu Teala'dan. O, günü, o günün hesabına hesabı, o günü hesaba katarak biz onu için infak ediyoruz. Salih amel işliyoruz. Tabi çok salih ameller işler. Bu infakı sadece allah Teala bayette gösteriyor. Abusan Kamtarıyla nedir? Öyle şiddetlidir ki diyor melekler yet, cehennemi arasat sahasında sürükleyerek getirirler cehennem ateşini. Yetmiş bin tane kulpu var. Her kulptan da yetmiş bin tane melek tutmuş. Çekiyorlar. Öyle cürüldür ki cehennem şehir ve zefir. Nefes alıyor. Neyin? Nefes. Ataşın sesi geliyorsan ki insan nefes alıyor gibi. İnsan onun sesinden korkar. İşte onu vaziferiyor. Abus'an kamtarira. Acayip bir gündür. Yani ora Abus bir tane asuk suratlı kamtarira. Yani çok şiddetli bir korkunç bakışı var. O cehennem o. Biz o cünden o cünü hesaba katalak. Yani Allah'a iman edip o ahiret iman etmek budur anlamı. Evet. Sonra ne buyuruyor? فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا Allah subhanehu ve teala bu niyetlerinden dolayı, bu salih amellerinden dolayı ne yaptı? فَوَقَاهُمْ Kurudu oları ne günden o cehennemin işte o günü. Kurudu. Bir de ayeti neyden tamamlıyor Rabbil Alem'in? Walakahum nazaratam wa surura. Orada dedik asuk suratlı, şiddetli ama burada nedir? Tam tersine bular nazaratam <gülüyor> wa surura. Cüler yüzlü melekler karşılır, karşılar buları. Ne diğerler öne? Olara melekler ne ile karşılar cennet elini? Salamu alaikum. Selam nedir? Yani bizden size selamet gelir. Selamdan başka size bir zerel bizden gelmez size. Selamet ve emniyet. Selam olsun üzerinize. Onun için cennet ehlinin nedir? Selamı. Esselamu aleyküm. Hazret adamı allah Teala yaratırken dedi git o meleklerin yanına selam ver olara. Gitti Esselamu aleyküm. allah Teala öğretti. Olar da aleyküm dedi. İşte dedi bu sen ve zuriyetinin neyi olur? Dünyada selamı olur. Salam cennetten gelmiş babamızla bizimle. Bir de cennete döneriz. Cennete kapsında melekler ne diyen? Üdkülüha. Cilin içeriye. Bimâ kuntum te'amelûn. Cilin içeriye bu cennete güler üzlü. Buyurun, buyurun, buyurun. Ha? Neyle? Güler üzlüyle. Bimâ kuntum. Yaptığımız amellerle. Yaptığımız amellerde ne var? İşte it'a taam. Yemek yedirmek. Allah rızası için ve cezaahum bima saberu cenneten ve harira burada ne diyor bu da neyin cezasıdır mükafaatedir he mükafaati bunun mükafatı nedir cenneten ve harira cennet cennetin de bir nimetini anlatıyor o da harirdir ipek ipek erçekler bu dünyada ipek giyse cennetin ipeğinden mahrum olur niye onu biz bilemeyiz. Bu bir çizgidir. Çizilmiş bizim Kadınlarımızı ipeyi gireller, gönül hoşluğuyla biz kusura bakmasınlar giremeyiz. Girmesek ne olur? Ölür müyüz? Hayır. Yaşıyoruz bak ipe girmeden dünya kurulanı yaşıyorlar. Ama şeytan bırakmıyor. Bazı ille ipe diyor. Halbuki hiç bir şey fark etmiyor. Evet. Demek ki kırmızı çizgide durmak çok önemlidir. Evet. Şimdi Selefi salihin ondan dolayı it'am-ı ta'am üzerine çok durardılar. Her zaman ne yapardılar? i̇tam ta'am üzerine durardılar, fakirlere yemek yedirdiler. Hatta bir rivayette bu, Hazreti Ali hakkında inmiştir. Esbab-ı Nüzül'de. Neden? İşte gelmiş evinde bir şey yoktur, mevcut olanı vermiştir. İşte asıl it'am-ı ta'am budur kardeşim. Yok bizim yemek kalmış. Bu dökülecek, dökülmesin. Çocuk bunu götür filan konuşumuz açdır. Vitamut mı? Ha yine iyi. Allah razı olsun ama bu en imandır. Yani yine yine iman var içinde. Adam diyor çöpe atacığı bir insan fayda bulsun. Ya yani götür bunu kedilere ver. Bu da görgü güzel bir şeydir ama müminin himmetine bu yakışmaz. Mümin ağzından kesecek fakire verecektir. Asıl itaam-ı budur arkadaşlar. Yemenden keseceksin vereceksin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. İkinin de dörde yeter. Al işte kural kurulmuş bizim için. Hakikaten bak evde bir kişilik yemeği. Bir de bu iki yeter. Böyle bir tıbbi mezeme var burada ya. İnsan doktorlar bağırıyorlar az yiyin. Bugünün, bu asrın hastalığı yemeğin çokluğundandır. Eskiden yemeğin azlığından beden zayıf düşürdü, hastalıklar saldırıyordu. Şu anda yemeğin çokluğundan tıkanıyor, organlar içeride tıkanıyor, hastalıklar geliyor. İşte ayet, hadis burada tecelli ediyor. İşte bir kişinin yemeğini iki kişi yese içeride organlarımız tıkanmaz. Bunu yapıyor muyuz? Maalesef. Ama bu hadisi uygulasak yapmak zorunda kalırız. Evet. Ondan sonra ne var? Hadis. Devam ediyoruz. Evet. Selefi Salih'in yemek yedirmeye birçok ibadete göre öncelik tanır. Bunun için çok büyük gayret, gö gayret gösterirdi. Aç bir kimseyi doyurmak ile Salih arkadaşları doyurmak arasında bir fark yoktu. Yemek yedirilecek kimsenin fakir olması gerektiğini düşünmezlerdi. Seleften birisi şöyle diyor. Arkadaşlarımdan on kişiyi davet edip onlara canlarının çektiği bir yemeği yedirmek benim için 10 tane köreyi azat etmekten daha sevimli, sevimlidir. Seleften pek çok kimse oruçlu olduğu halde iftarını açacağı yemeği başkasına yedirir, onu kendisine tercih ederlerdi. Onlar kendileri oruçlu olduğu halde kardeşlerini yedirir, bununla da yetinmeyip onlara hizmet eder ve onların rahat etmeleri için de gayret gösterirlerdi. Yemek yedirme ibadeti bir takım ibadetlerin de kaynağıdır. Şöyle ki kendilerine yemek yedirilen Müslüman kardeşler sevinir, aralarındaki muhabbet beslenir. Bu da cennete girmeye sebep olur. Hadis-i şerifte, iman etmedikçe cennete asla giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de asla iman etmiş olamazsınız. Ayrıca yemek yedirmek sebebiyle salihlerle bir araya gelinmiş olur. Onlarla birlikte yenilen yemek neticesinde ibadetler için güç kuvvet kazanılır. Onlarla bu hususta yardımcı olunduğu için de ecir umulur. Yine salihlerle bir araya gelmek, kişinin Allah'a itaat etmesine katkı sağlar. Zira itaat eden insanlarla birlikte olmak, onun da itaatini artırır. Aynen dediğine imza atmamak he, imkanı yoktur. Yani öyle az ve söz. Az ve öz. Bir sözdür. Ya Bunu nasıl açacaksın? İnsan kelime bulamıyor. Ama ben burada bir hadis hatırlatırım sadece. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor eyyuhannes ey insanlar. Bak burada demiyor eyyuhal muslimun, eyyuhal müminun, ey insanlar. Ey insanlar! Yani bu hitap her çeşe her çeşisi geçerlidir. Kafir de bunu yapsa faydalanır. Nedir? Üfşü selam. Üfşü selam. Selam nedir? Selam verin birbirimize. Bu selam vermek aslında nedir? Selameti, emniyeti yaymaktır. Biz bunu anlamıyoruz tabi. Biz adet haline gelmiş, günaydın gibi olmuş selamu aleyküm. Asıl bir tane geldin, dedin selamu aleyküm, o senin şarından yüzde yüz emin olması lazım. Yoksa ben bir tane niyet etmişim, aziyet veririm, ona salam vermem, caiz değil. Nasıl salam veriyorsun ona, sen ona şerri O zaman aldatıyorsun onu, münafık oluyorsun. Bir Müslüman bir Musulmana dedi, selamu aleyküm, yani kardeşim sen benden Araplarda öyleydir. Sen benim tarafımdan emniyettesin. Yani ben seni güvenci Cüven veriyorum. İşte bu selamı aranızda yayın diyor. Wa atimut taam yemek birbirinize ikram edin. Itamut taamı yayın diyor. Wa silul arham nedir arham? Nedir silay Rahim Yani i rahm'i ne yapın? Yayın. Wa salu billeyli walna suniym gezerler de namaz kılın. İnsanlar uykuda olurken gece namazı kılın. Ne olur ya Resulullah bunları yapsak? Dört tane mesele var. Bak. Salam yayacağız. Yemeği de ikramda bulunacağız. sırayla i rahim yapacağız. Gece namazına kakacağız. Müjde geliyor. Kim için geliyor? Müminler için. el cennete bir selam. Cennete salamla girersiniz. Emniyetten yani. Salam nedir? Emniyet. Cennete girmeden önce korku çekmezsiniz. Bak el cennete bir selam. demek ki cennete girmeyen, gir, girmeden önce korkular var. O korku nerede yaşanır? Kabirde. Hatta kabirden önce melekil mevt ruh alır Hatta ondan önce insan normal hayat şartında dedik ki cennet iki cennet var. Bir dünyada bir ahirette. Dünyanın cennetine girmeyen ahiretin cennetine girmez. Demek ki bu zincirlemedir. Dünyada cennete girdin, kabirde ne olursun? Selamettesin. Ha? Mümker ve nekir kabir azabından kurtarız. Kıyamet gününde mehşer azabından kurtarırsın. O güneşin önmesinden susuz, terezide filan korku çekmesin. Dördüncü sıratta korku çekmezsin. Hızlı geçersin. Kantere de korku çekmesin, Kapıda durarsın kimse gelip senden halallık istemez. İşte selam dediği budur. تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلَامِ Eğidir bu dört ameli kim yapar? Salamı yaymak, اِتْعَمُ اُتْعَامُ سِلَيْا اَرْحَامُ Gece namazı. Tam mümin yapacak bunları. Bunu, bunu yapmak için nester Bunu yapmak için bir şey iş. insanda bir güc olması lazım ki dört tane sene görev vermişler. Dört tane görevi kahvaltı yapmadan, önle yemeği yemeden sen İş yerinde yapabilirsin. Dört tane göre bir arada sana yüklendiler. Yapabilir misin? Bir, bir şey lazım. Hareket ettirsin seni. Nedir? Yen maddi olarak yemek yiyeceksin. Yen manevi olarak kafan din, şey olacak. Yok burada evden kavgayla çıkmışsın. Dışarıda borcu var. Senin ondan sonra verimli olur musun? Burada nedir? Burada maddi olacak imandır. E, manevi olacak Pardon, imandır. Maddi olacak. Maddi olan şey nedir? İşte bu amellerdir. Bizi götüren, bizi başarılı eden, cennete emniyet tencirmek bulardır. Eydir, bu hadisin münasebeti nedir biz zikrettik? Zikrettik. Burada ne var? İtaam-ı Yemek yedirmek. Ne kadar önemlidir bu dört tanenin arasındadır. İşte ondan dolayı arkadaşın okuduğu gibi ne dedi? İşte selef-i buna önem verilmişler İta'a mutta'an. Bak biz böyle basit görmeyelim bunu. Şimdi bir arkadaş sana dese buyurun evime ben seni davet ediyorum. Gittin böyle bir ikram etti, sana bir güzel yemek yapmış, hizmet etti sana. Ne kadar muhabbetin artar o adama karşı? Ne kadar sevgi atar? Ne kadar saygı? Çünkü saygı karşılıklıdır. İşte onun için Resulullah diyor, birbirinize salam verin, birbirinize hediyeleşin. He? Bunlar ne yapar? Mehabbeti artırır. muhabbet artırsa ne olur? İnsan insana yakın olur. Mumin mümine kim çıkar ortadan? Şeytan. Diyor şeytan bir tane yakındır, iki taneden uzaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E ben nasıl size yakın olayım? He? S sadece uzaktan selam aleyküm. Olmuyor. Ne yapacağım? İşte hediyeleşeceğiz, güler yüzlü karşılayacağız, işin olduğu götür yürüteceğim. Sen bana muhtaç oldun, ben senin işini göreceğim. İkram edeceğim, Ziyafat vereceğim. Ne olur? Sevgiler artırır. İşte ondan dolayı bu o kadar önemlidir. Diyor İbni Abbas, İbn Ömer hiçbir zaman kendileri tek başlarına iftar etmezler. Her zaman yan arkadaşlarıyla yen, Cenelde İbn Ömer yetimlerden iftar eder. Ramazanı yetimlere ayırılmış. Biz ne yapıyoruz? Sufralarımızda Ramazan için ayırıyoruz. Ramazanı kendi zengin taifeye, tanıdıklarımıza yarışma için, işte filan'a gittik daha ilavat verdi, filan daha iyi yemek yaptı. Ramazanın hichmetine de kalıyor. Ben nasıl gösteriş yapayım? Daha üstün olayım diye. Ya böyleyse git programlar var. Git oralara katıl. He? Bu Ramazan fakir zamanıdır. Bu Ramazan ineceksin tavana. İnsanlardan olacaksın. Dostlarından başlayacaksın. Ne kadar her çeşitin dostu var. Bizim aramızda yok mu arkadaşlar ayda bir sefer et alın evine? Hakkak var. İşte bu Ramazan ayı fırsattır. İnsanlar insanlara İkramda buyur, bu, bu, buyursun. Evet, selef-i salihin hiçbir zaman tek başına alimlerimiz ne yapmazmış? Yalnız başlarına e, iftarlarını yapmazmışlar. İşte ne diyor? Birçok ne dermiş? Ben on tane arkadaşımı davet edeyim, istediği yemekleri yedireyim, on tane köle azat etmekten benim için daha öyledir. Küçümsamayalım. Ya diyelim arkadaşlar zaten ac değiller. Olsun. Hedef yemek yedirmekte yemek her çeşitin evinde var. Hedef o değil. Dostlukta. Hedef nedir? Muhabbeti atırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada hedefi daha büyük tutmuş. O nedir? Şeytan herhalden çıksın. O çok önemlidir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadistene diyor. لَن cennete, hatta حَتَّى Cennete girmezsiniz hatta iman etmeseniz. Bu olması olmazdır. E ondan sonra ve len tu'minu iman etmiş olan olmazsınız hatta tehabbu. Hatta birbirinizi seveceksiniz. Yani sen hiç düşündün mü bir mümin? He? Kimseyi sevmiyor atrafında. Böyle bir mümin mi olur? Mümin düşmanına bile şefkat gözüyle bakar. Ha o değil çafiri ben tekfir edemem. Tekfir ederim cehennemin dibine de gönderirim. O ayrı meseledir. Ama çafire şefkat gözle bakmak nedir? Son nefese kadar ondan uğraşırım İslam'a davet etmek. Ama ilan etti çiftini. Ben de ona bozumu ilan ederim. Onun için İslam devletinde çafir ne olur? Öldürülür. İşte nedir? Mümin çafire bir Ey bakıyorsan ne ne ne bakımından şefkat, rahmet bakımından. E nasıl olur bir mümine, musulmana sen e, hasedet gözüyle bakacaksın? Has, hasadet nedir? He? Hasadet karşı tarafın o karşı tarafın üzerindeki olduğu nimeti yok olmasına çalışan adam hasuttur. Değil mi? Hasadet eden budur işte. Bana niye Allah vermemiş araba Ahmet'e vermiş? Niye onun ne var benim yoktur? İşte bu hasadettir. Mumin bunu yapar mı? Yapmaz. Onun için Resulullah diyor imanınız tamam olmaz. Hatta birbirini sevmeseniz. Diğer hadis tamamlıyor bunu. Ne diyor? La yu'minu hadekum hatta yuhibbe li ahihihima yuhibbu li nefsi. Kişi kendi için istediğini kardeş için de istemedi. Çişi kendisi için istediğini kardeşi için de istemese imanı tamam olmaz. İmanı tamam olmaz. لا تؤمنوا أحدكم. la يؤمنوا أحدكم. İmanı olmaz. Tabi ne? Çamal imanı. İmanın zirvetine gelemezsin. Neyle gelirsin? Tam muhabbetle Bu da neyle ne olur? Bu muhabbet böyle havadan gelmez bunun nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, cüler yüzle karşılasan kardeşini bu nedir? Sada, sada, sadakadır. E neyle ne olur? Ben sen geldiğimde karşıma cüler yüzlü karşıladım seni, sen de karşılığını vermek zorundasın. Elini çıkacağım, kucağıma çıkacağım seni, sarılacağım sana ne olur? Şeytan çıkmak zorundadır. İmkanı yoktu. Ama sana böyle yüzümün arkasından salam versem işte bu Ramazan ayı. Bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Elimizden geldikçe birbirimize ziyafat vermemiz lazım. Muhabbet artılması lazım. Yoksa yemek var hepimizin yeminde elhamdülillah. Ama ne yoktur? Bir araya gelmek fırsattır. Şeytan bundan hoşnut olmaz. Sevmez. Müminler bir araya gelsinler, güclensinler. İşte biz ne yaparız? Geliriz. Şeytanı da burada belini bükeriz. Evet. İkinci. Bak şimdi. B. iftar vermek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Oruçluyu iftar ettiren onun kadar sevap olur. Oruçlunun ecelinden de bir şey eks eksilmez. Diğer bir hadiste. Kim bir oruçluyu iftar ettirir yahut bir gaziyi donatırsa ona da onların ecirinin aynısı vardır. Evet. İftarul saimin. Oruçlara iftar vermek. Şimdi it'amut ta'amdan iftar vermekin farkı var mı? Bazı yerde yoktur, bazı yerde var. Yani it'a it muttuam ceneldir. Anlatabildim mi? İftar vermek özeldir. Yani özel iftara davet edeceksin onu. Fakir gelir mesela iftarını verirsin, poşette gider. Değil mi? O it'a it muttuamdır. Sühürlüğünü verirsin. Yani senenin boyu boyu verirsin. Ama taftir-ü saim bu senede bir sefer olur. 11 ayda, 13. ayda bu ibadet canlanır. Başka zaman istesen canla, canlandıramazsın bunu. Ama olur, sünnetlerde olur ama bu özel Ramazan içindir. i̇ftar <gülüyor> Saimin. Onun için bak bizim ülkede bile elhamdülillah bu sünnet bu kadar silmişler, istemişler, götürsüler ama bu bir şey değil, şapka gibi değil. İslam çıkart, at bir cönlek değil. Değiştir bu cönleği, o gibi. Bu iman kalptedir, nesilden nesil aktarılıyor. Bu denalarda ne işlemiş İslam, bu, fıtrattadır bu. He? Fıtrattadır. Bu rahimden bile çıkıyor, Kandan bile bağı var bunun. İslamiyetin. Onun için bunu vücutta canlanmış görüyoruz, belediyeler iftar veriyorlar. Bu çok güzel bir şeydir aslında. Bu sünneti işte yemak midir? Onun için biz sevinmemiz lazım. Bazı arkadaşlar diyorlar ki işte burada açık kadınlar var, orucu olmayanlar var. Olsun. Hani sokaklarda, Ramazan günlerinde müzik çalardılar, otururlar sanki Ramazan ayı şey ayna dönmüş, M münasebet ayına dönmüş. Ama ne olması lazım? Onun yerine bu olsun. Bu birinci aşamadır. Yarın daha güzel olur, daha güzel olur, senin istediğin gibi olur. Haramlık, salamlık da olur. Ama yeter ki, bu kargaşanın içinde öyle bir sünnet ihya olsa güzeldir bu. Anlatabildim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki, men aftara saimen kim bir saime iftar verse yani bir saim oruç gelse oruçlu senin yanında orucunu açsa ne olur buna? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kane lehu mithle ecruhu onun ecri gibi ecri var. Yani ben Ahmed'i getirdim iftar etti benim için. Ben Ahmed'in ecri neyse ben o ecri aldım. Misli ecri <gülüyor> gayr-e ennehu ينقص saimi şey. Ahmed benim yanımda iftar etti. Ahmed'in bir ecri var oruç oldu. Benim de Ahmed'in ecrini almış gibi ecrim oldu. Yani Ahmed ecrinden de bir şey kaybetmedi. Ahmet şimdi bir orucu oldu. Ben de kaç orucu oldum? İki. Ahmet'in yanına Mahmud'u taksak olur ben ev sahibi üç tane ecr aldım. Beş taksak, altı taksak, on tane iftar versak ben ögün on tane oruç ecr aldım. Onların da orucularından bir şey eksik olmadı. Çünkü Allahu Teala e, mutlaktır kerem'i, rahmeti. Yakışmaz ona, oradan alsın ona versin. Ama ne verir? ecir bol bol verir. Bu hadis neye delalettir? Neye teşvik ediyor? İftar us-saim. İftar saim arkadaşlar çok önemli bir meseledir. Oruca iftar vermek çok güzel bir şeydir. Onun için biz derneklerimizde, vakıflarımızda, cemiyetlerimizde nerede olursa olsun evlerimizde ne yapacağız? İftar vereceğiz. İşte konşumuzdan başlayacağız. Akrabalarımızdan tabi önce başlamamız lazım. Babamız var ise annemiz var ise oları iftara davet edeceğiz. Kardeşler abiler. Ne olur bu? Bu kuvvattır. Amcan, dayın vesaire konum, konşun 30 günün var. Senin için fırsattır bu. İşte birbirimize işlemek için güzel bir toplum oluşmak için bunlar hepsi bize melzemedir. Bunun da yanında bir sürü ecri var. Sonra diğer hadiste diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men af fihi saimen" yani Ramazanda kim bir oruca iftar verse "kana magfiratan li Onun bütün günahlarına nedir? Afftır. Yani ben bir oruç verdim Allah rızası için. Ayette geçtiği gibi Allah rızası için verdim. O gün benim günahım silinir. Eğer tam ciddiysen ve utuk raqabatuhu minen nar eğer atasha cirmek yazılmış son için o gün ataştan affedilir. Ne kadar dediler ki ya Rasulullah, bizim malımız, mülkümüz yoktur iftar verelim fakirler soruyorlar. Ne yapacağız? Bak şimdi bunu hepimizin aklımızdan geçiyor. Özellikle imkan olmayan ya ne aklımızda inget? Ya bu din o kadar bir nimet dindir arkadaşlar. Bu maddiyetten, bu din maddiyet üzerine kurulmamış. Bu din gönül üzerine kurulmuş. Niyet üzerine kurulmuş. İnne me le'malu niyet. Kadınlar diyorlar ya Resulallah, erkekler en büyük fazilet alıyorlar. Nedir o da? He? Cihad. Bize ne kaldı? Siz de diyor, hac yapın, umra yapın, sizin cihadınızdır. Her şeyin burada çözümü var. Niyet çok önemlidir. Ben cihada gitmek istiyorum, gidemiyorum. Şer'i bir engel var üzerimde. Ben bir mucahidin ecri kaderi ecrini alıyorum. Yerimde oturmuşçam, çoluk çocuğumla oturmuş evimde o mücahidin ecrini alıyorum. Yeter ki niyetin sen sadık olsun. Ben görüyorum filan zengin adam çok mal mülk veriyor. Allah rızası için cami yapıyor. Kur'an basıyor. Kitap basıyor. fakir fukaraya sadakat veriyor. Ne diyorum? Bütün gönlümle. Diyorum ya Rabbi bana de ver ben de bunun gibi yapayım. Sen aynen matemat o adamın yaptığını sen ecrinde terazide alırsın. İşte bu nimettir. İşte diyorlar ya Resulallah biz yapamıyoruz. Biz zaten bir hurma bulsak çocuğumuza veririz. Ne yaparım? Diyor Allah Subhanehu ve Taala, yuttu Allah bu hadi thawabı, tamratin, ou şarbatimak. Diyor Allah Subhanehu ve Taala, bu ecri çim verir, bu ecri çim bir oruca bir orucu iftar verdi, ve lauchi bir laban, ayranın tadması, yani bir sütün. Ne kadar bir yurdum almasın. Bizde bir bardak süt var. On tane çişiyiz. Başka yemeğimiz yoktur. Herkes bir yudum alsın. Sen elebil bir kuzu kesmişsin. Yen de bir hurma. Yen de bunu da bulamadın. Şerbeti Su. Bir yudum bile ecri var. Yeter olsun? Gönül, niyet, azimet olsun. Sorat hadisin devamında ne diyor? Men seka sa'imen. Kim bir sa'ime, oruca su verdi? Sekahullahu min havzi şerbeten la yazma'u ba'deha hatta yedhulel cenne. Kim bir oruca su verdi sadece? Ne verir Allah Teala? Onu kıyamet gününde Resulullah'ın havzundan ona su içir. Çok kıyamet gününde bilirsiniz o şiddeti. O havuzdan su içen Cennete kadar susmaz da. Al sana işte Hodur meydan, al sana meydan kardeş. Ramazan ayıdır. Ne yapmamız lazım? İşte atmamız lazım kendimizi. Ya ben e, meçe Medine'ye giden görer işte adamlar durmuşlar camilerin kapısında, gelen gidene bir tane su veriyorlar. Adam uyanık, zeki, kafalarını çalıştırıyorlar. Niyet salih oldu. Bir pet şişesi bile seni kurtarabilir ateşten. Ama Allah rızası için olsun. Onun için biz bir program kuralım. Hiç, hiç kendisi için. Yani biz senenin boyu boyu ne yapıyoruz? Ne kadar para hazırlıyoruz sağa sola. Bir tanesi bir cami var. Neydi adı Fatih'te o caminin? Sanki yedim. Biliyorsunuz bu caminin mesela. He. Cami'nin adı sanki yedim. Bu adam ne yapmış? canı bir şeyçe isterken diyormuş sanki yedim bunu. Onu parasını ona vermiyor o lokuntaya. O parayı topluyor. Sanki yedimdim. Ondan sonra topluyor, topluyor, topluyor yavaş yavaş cami yapıyor. Bilmiyoruz detayını tayını o tam onuyla yapmış. Yani temelini atmış, arsasını Önemli olan o caminin adı bu günde sanki yedim koymuşlar. Ve bu hayal değil, masal değil. Bugün de Fatih'te var. Tam yerini bilmiyorum ama Fatih'te var soruşturup araştırıp gidebilip bilip orada namaz kılabilirsin. Baksan ki yedim. Çok önemli. Biz ne yapacağız? Ramazan'a göre kendimizi boyu ay ayarlayacağız. İşte her şeyimiz İslam'a göre olacaktır. Yok mesela her zaman yemek saatini biz öğle namazıyla beraber koyuyoruz evde. Niye camiye gelmiyorsun? Valla yemek saatidir. Tamam bir gün yemek e niye bizim her gün yemek saatimiz namaz saatindedir? E bu musulman değilir mi buna? Hakiki musulman değilir mi buna? Hakiki musulman namaza göre yemeğini koyar. Yan önce koyacaksın namazdan yan sonra. Öyle değil mi? Hayatını bağlayacaksın. Bazı arkadaşlarımız var Ramazan ayı geliyor işte kaplıçaya gidiyorlar. Niye? Valla bu plan önceden kurulmuş. Öyle bir şey olur mu ya? Sen nasıl Ramazan'a göre kuracaksın planını? Yok den gelsin böyle getireceksin. Ramazan'a göre her şeyimiz olur. Maddiyetimizi Ramazan'a göre hazırlayacağız. Gezmemizi, pikniğimizi Ramazan'a göre koyacağız. Hayatımızı, İslam'ın ibadetlerini Allah'ın şairelerine göre düzelteceğiz. Olmaz böyle. Yani ondan sonra da iddia ederiz biz, Musulmanız niye yerimizde İslamiyet hakim olmuyor? Hayatımızı biz İslam'a göre yapmasak, her şeyimizi ona bağlamasak ne olur? Ben hatırlıyorum, hiç unutmam. 75 senesinde Seyyid Kutub'un Allah rahmet eylesin, çok güzel bir sözünü okumuştum. O da nedir? Ee, şuurlu olmadan önce Seyyid Kutub yazmış, 1945'te yazmış o kitabını. il fenni fil Kur'an diye bir kitabı var. Orada diyor ki hakiki Müslüman akideyi diyor merkez yapar, ha bütün hayatını o akideye bağlar. Hayat da onun arasında bir yuvarlaktır diyor. Bütün hayatını o merkeze bağlar diyor. Ona göre o çark döner diyor. Aynen bisiklet tekerleği gibi. Ben bunu okudum o zaman da. Bugüne kadar ben bunu canlandırmaya çalışıyorum. Çünkü gönülden çıkan laf insanların gönlüne girer. Ve bil fiil bakıyorsun da İslamiyet bunu emrediyor. Her şeyi neye göre bağlayacağız? İtikadimize göre, dinimize göre. İşte Ramazan da öyledir. Ramazana göre. Hiç düşündük mü Ramazan'da bir infak edelim? Sene boycu 11 ay car yapıyoruz. Paralarımızı. Ne yapacağız? Ya sanki yedim her ay on lira, 20 lira bir yana koy. Ya yüz lira olsun. Yüz lira deme azdır. Yüz liradan kat tane pet alırsın? Allah rızası için ver çocuğun eline. Hem de o çocuk da ne olur? Bu şaireyi yaşar. Ne olur? Bu şaireyi yaşadıkça işte sen kendine sermaye koyuyorsun. Sanki yedim. Çok önemlidir Yapmamız lazım. Kendimizi Ramazan'a göre ayarlanıyoruz. İşte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'de hadisinden bunu anlıyoruz. Onun için iftar saim çok önemlidir arkadaşlar. Bu şeireyi biz canlandıracağız. Elhamdülillah bak belediyeler yapıyorlar bunu. E niye biz yapmayalım? Yani biz kendimizi has Müslümanlar sanıyoruz. Daha biz diyoruz şuurlu musulmanlarız. He? Kimseyi beğenmeriz. Ahkem keseriz. E tamam al sana piyasa. Bak bu sünnetleri, biz canlandırmasak bu sünnetleri nasıl insanlar bize inanırlar? Doktor kendisi sigara içiyorsa, masanın üzerine paketin koymuşsa, reçete yazıyor hastaya diyorsan, sigara içmez, zerellidir. Hasta onun lafına inanır mı? Çıkar kendi yer, adama bak. Hoca çıkmış, kursuya vaaz veriyor. Sakalını tıraş etmiş, kolonyasını, arko kremini sürmüş, parlatmış. Ondan sonra diyor, sakal konu sünnettir. Kimse dinler mi? Dinlemez, insan fiillere bakar. İşte biz de fiil yapacağız. Ramazan ayıdır, ne yapacağız? Amel edeceğiz. Bu sünneti ihya edelim kardeşim. Başlayın, burada oturanlar birbirinizi davet edin evinize. Ha, müsait olmasanız bir gün birbirinizi lokuntaya götürün. Olabilir, evler müsait olmaz. Hastası var insanın filan vesaire. Götürürsünüz nereye? Lokuntaya. Ya bir ikram verirsin, bir ziyafet verirsin. Derneklerimiz var elhamdülillah. Bugün de çok yerde var. Bu dernekte ben bugün de 500 liralık yemek veririm. Çünkü 500 lira bugün de belki 60-70 tane insan doydurabilirsin. Kazanırsın onların ecrini. Evet. Dördüncü değil mi? Evet. Daha çok Kur'an okumaya gayret etmek. Bizim için güzel bir örnek olduklarından dolayı Selef-i Ramazan'ındaki iki hususa değineceğiz. A. Çokça çok Kur'an-ı Kerim okurlardı. Alimlerin bildirdiği gibi Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bu yüzden Müslüman'ın bu ayda diğer zamanlara göre daha çok Kur'an-ı Kerim okuması, okuyamıyorsa dinlemeye gayret etmesi gerekir. Selef-i Salih'in Allah'ın kitabını okumaya veya dinlemeye çok fazla itina gösterirlerdi. Cebrail Aleyhisselam, Ramazan ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okurdu. Selef-i salihinden kimi, Kur'an-ı Kerim'i üç gecede bir, Ramazan, kıy Ramazan kıyamında, yani teravitte hatmederdi. Bazıları yedi günde bir, bazıları da on günde bir hatmederdi. Onlar namazda da, namazın dışında da Kur'an-ı Kerim'i sürekli okurlardı. İmam Şafii Rahimoğlu'na Ramazan ayında Kur'an'ı altmış kere hatmederdi ve bunları namazın dışında yapardı. İmam Şihabuddin i Guddine Zuhri Rahimullah da, Ramazan ayında hadis okumaktan ve ilim ehliyle sohbet etmekten kaçınır, daha fazla Kur'an-ı Kerim okumaya çalışırdı. İmam Süfyan Sevri, rahimullah ise Ramazan ayı gelince nafile ibadet yapmak yerine daha fazla Kur'an-ı Kerim okurdu. İmam İbn Recebel Hambeli, rahimullah şöyle der: Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in üç günden daha az bir sürede hatmedilmesine dair olan yasaklamalar, bunun sürekli olarak yapılmasıyla ilgilidir. Ramazan ayında özellikle Kadir gecesinin arandığı gecelerde veya Mekke gibi faziletli mekanlarda bu zamanın ve mekanın faziletini ganimet bilerek Kur'an-ı Kerim'i çok çok okumak müstehaptır ve bu nehiden müste müstesnadır. Evet. Dördüncü arkadaşlar Kur'an ile ilgili, Kur'an-ı Kerim meselesiyle ilgilidir. O da nedir? Kur'an-ı Kerim'i okumakta iştihad etmek. Yani nedir? Gariyet göstermek. Yani çok okumak. Kur'an ayını Kur'an'a çevirmek lazım. Kur'an hangi ayda inmiş? Ramazan ayında. O zaman bu ay ne yapacaksın? Normal günden fazla katlarca ne yapacaksın? Kur'an okuyacaksın. Bak Kadir gecesi bin, bin aydan daha hayırlidir. Hangi gecededir? Ramazan'dadır. O zaman bu ayda sen normal ayda okursan Normal aylarda okuduğunu 10 katı, 20 katı, bin katı okuman daha fazla olur. Okuyacaksın. Tabi imanına göre bin katı okuyan da var. Bu sünneti de canlandıran var. Bak şimdi örnekler var. Burada iki tane şık var. Ki mesele var Kur'an-ı ile ilgili. Birincisi çok okumak, ikincisi kalp huzuruyla okumak. O deneyi neye açar? Gözün dolulukmasına. Yani ağlamasına, gözden yaş gelmesine. Ne zaman gözden yaş gelir, ne zaman o söz otursa, o zaman gözden yaş çıkar. Bura bastırdıkça oradan su atar. Ağlamak budur, yoksa ağlamak nedir mesela? Kalbin, bak çeldiler sen bir üzüntü gördün, kalbin basılır, sıkışır, gözünden su çıkar. Ne zaman basılması lazım? Biz Allah'ın kelamını tedbir etmemiz lazım. Şimdi, Ramazan ayı ne ayıdır dedik? Kur'an ayıdır. Bayda ne yapmamız lazım? Çok Kur'an okuyacağız. Normal günden daha fazla okuyacağız. Normal günde günde bir cüz okuyorsan, bay, bu günde günde on cüz okuman lazım. En azından ne? Günde bir, bir otuz cüz okuyanlar var. İşte bu ayı selefi salihinimiz öyle geçirirdi. İster Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ister sahaba, ister tabi'in, ister dört imam, ister bugündeki bizim imamlar. Aynen mütevatir almışlar bir ibadeti devam ediyorlar. Kişi şıkkıyla. Hem okuyorlar hem ağlıyorlar. Bu çok önemli meseledir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam'dan her Ramazan ayında gelirdir Cibril Aleyhisselam her gün Resulullah'a inerdir. Ara verilse de Cenel'de Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem vahiy getirirdi. Ama Ramazan ayında ne yapardır? Mudarese. Mudarese nedir? Mukabele biz dediğimiz. Mukabele nedir? Yani Resulullah okurdur. Cibril Aleyhisselam dinlerdi. İşte camilerde var bizim diyorlar mukabele var filan camide. Mukabele nedir? Asıl da biz mukabele ne yapmıyoruz camilerimizde? Mukabele nedir? Bilmukabil yani hoca açmış Kur'an'ı okuyor. Senin de önünde Kur'an mukabele ediyorsun. Senle senin onun okumasıyla senin okumayı dengeleştiriyorsun. Bakarsın hatan nerededir. Takip edeceksin. Bu mukabeledir yani. Ama biz gidiyoruz. O oturuyor sadece. Ha bu da imanlandır. Ama asıl mukabele işte onun için Resulullah Kur'an-ı Kerim'i okurmuş. Cibril aleyhisselam dinlermiş. Hatası olsaymış, düzeltirmiş, bu buradındır, bayat bu buranındır. Ramazan ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Cibil Aleyhisselam mukabele ederdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son Ramazan ayında iki sefer mukabele ettiler. Kur'an-ı Kerim'in baştan aşağı. Çünkü Resulullah artık yolcudur. Rabbinin yanına. Orada ne yaptılar? İki sefer mukabele et. Sahabeler aldılar? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bu sünneti aldılar. Onun için sahabeler de ne yapardılar? Kur'an ayıydır bu ay. İlan ederdiler. Kur'an'ı. Kur'an ayında Kur'an okurdular. Çıtır teravih namazında, gece namazında ne yapardılar? Devamlı namazlardan sonra camilerde otururlar. Arı yuvasında çici bir vızıltı var ya, aynen böyle camilerde, Ramazan'da herkes Kur'an okur. Osman bin Affan radıyallahu anhu Zun Nurayn Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içi damadı sayılır değil mi? Resulullah diyor vallahi üçüncü kızım olsaydı onu da verdim sana ama yoktur diyor. Kissin de evlendi, Kiss de vefat etti. Üçüncü olsaydı üçüncünü de verdim sana. Osman bin Affan bir de cennetten müjdelenmiş. Haşeratil mübaşşeredendir. Ne yaparmış? E tabi yaptığı işte ona yakışır. Himmete göre, imana göre. Dedik İman iman cüclendikçe amel artar. İman zayıfledikçe amel azalır. Güclü adama bu amel çöp gibi gelir. Ama imanı zayıf olan adama bu amel dağ gibi olur. Onun için Hazreti Osman'ın rivayet sahihtir. Günde Ramazan'da bir sefer Kur'an'ı hatim edermiş. Ben dedim başka derslerde. Biz bunu yani diyorduk belki bunlara has bir mucizedir. Ama biz gözümüzle gördük. Yanımızda itikaf eden bir hocamız günde hatmi bitiriyordu. Sabah namazından önce sabah namazından önce ne yapardır? Bakardım, kulağım verirdim, ammet yüzünde gidiyor. İmam ikamet getirmeden önce bitirmesi lazım. Çünkü gün saymış. Sabah namazından sonra başlıyor, sabah namazına kadar önce yakar. İmam kamat getirirdi, o bakardın nes surasını okuyordu. Yahu biz derdik olmaz. Çünkü zamana ayırsak, bir artı 1-2 24 saat İnsanın bir okumasına bir dakika, beş dakikada kaç kelime okur, kaç sayfa okur, kaçsa yarım saatte okursa nasıl olur bu çalsak 24 saat yetmiyor. Ama ne yeter burada? Burada sınır, zaman ne olur? Çekilir. Yerine ne girer? Bereket girer. Bu da işte nedir? Kâramettir. Bu da kime verilir? Allahlara verilir. Hadi sene piyasa. Hadi ey kardeş sene piyasa rahmet ayında oku. De mi? Olmaz. Al eline Kur'an-ı Kerim'i bak nasıl oluyor. Evet. Ondan sonra İmam Şafii diyor ki Ramazan ayında günde iki sefer Kur'an-ı Kerim'i hatmedermiş. Demek ki himmet. Ondan dolayı eee eee Zuhri, İmam Zuhri, ve ma edrake ma zuhri, hadisin bel kemiği, tabiimlerden İmam Zuhri, Ramazan ayında hadis ilmini, fıkıh ilmini, hadis meclisini terk edermiş. Vay Kur'an ayıdır. 11 ay biz orada işliyoruz onu Bay Kur'an ayıdır arkadaşlar. Ne yaparmış İmam Zuhri? Kur'an'ı hatmetmeye çalışır. İşte vesaire bulardan da ee, Ramazan'da e, bir kısmı üç günde hatim yaparmış. İnsanın zamanına, ameline göre. Sufyan-ı Sevri bilirsiniz. Hadiste emir-i müminindir. Hadiste emir-i müminindir. Ne yaparmış Ramazan ayında? Hadis ilminiyle bırakırmış. Kur'an'ı ikbal edermiş. Dermiş bu Kur'an ayıdır. İşte i̇bn Receb diyor ki Velo ki alimler ittifaken anlaşmışlar ki cumhur üleme üç günden he, az Kur'an'ı hatmetmek nedir? Karahiyet var. Neden? Çünkü çok hızlı okursun. Ne dediğini anlamazsın. Ama diyor, münasebetler, zaman ve bundan müstesnadır diyor İmam i̇bn Recep. Elhamdülillah. Zaman ve mekan. Sen Mekke'desin, Medine'desin, Beyt-i Mekdis'desin. Gitmişsin bu mübarek yerleri ziyaret etmeye. Burada ne yapacaksın? Fazla Kur'an okuyacaksın. O zaman 3 günde hatim üç 3 günden az hatim edersin. Kerahiyet kalkıyorsunuz yani. Ramazan ayı geldi. Bu ayı değerlendirmek için bak ne kadar alimlerimiz önemli, güzel düşünmüşler bu meseleleri. Evet. İkinci şıkkı nedir? B. Kur'an-ı Kerim'i okumaları veya dinlemeleri allah Teala'dan korkmalarına ve ürpermelerine sebep olur. Bu yüzden de ağlarlar. <gülüyor> evet devam et. Selefi adeti üzerinde düşünmeden, kavramadan, şiir okur gibi Kur'an-ı Kerim'i hızlıca okumak değildi. Onlar Allah Azze ve Celle'nin kelamından etkilenir ve bundan dolayı kalpleri ürperirdi. Bukhari'de Abdullah bin Mesul'un şöyle dediği nakledilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku dedi. Ben Kur'an sana indirilmişken onu yine sana mı okuyayım dedim. O onu başkasından dinlemeyi severim dedi. Ona Nisa suresini her ümmetten birer şahit getirip bunlara karşı da seni şahit getireceğimiz zaman halleri nice olur. Buyruğuna varıncaya kadar okudum. Bu sefer bu kadarı yeter dedi ona dönüp baktığında gözlerinden yaşlar boşalıyordu Beyhakide de süneninde Ebu Ureyra radıyallahu anh'ın şöyle dediği nakledilmektedir Allah Teala'nın şimdi siz bu söze Kur'an'a mı şaşırıyorsunuz gülüyorsunuz da ağlamıyor, ağlamıyorsunuz buyruğu nazil olduğunda suffa ehli gözyaşları yanaklarından akıncaya kadar ağladı onların ağladıklarını fark eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte ağladı onun ağlaması üzerine bizler de ağladık onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah korkusundan ağlayan kimse cehenneme girmez buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anhuma da Mutaffifin suresini öyle bir gün ki o günde alemlerin alemlerin Rabbinin huzurunda divana duracaklar buyruğuna varıncaya kadar okudu. Sonra yere yıkılıncaya kadar ağladı. Müzahim bin Zufer şöyle der. Süfyan es-Sevri bize akşam namazını kıldırdı. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Buyruğuna varınca, kıraatı kesilinceye kadar ağladı. Daha sonra Fatiha Suresini yeni baştan okudu. Evet. Duyduk. Enteresan. Demek ki, insan, bülbül gibi, yan papağan gibi duyduğunu söylemesinden bir faydası yoktur. Ne olması lazım? Allah'ın kelemi başka kelime benzemez. Kur'an'ı okuyup anlayacağız. Anlamamız şarttır. Anlayacağız ki vurgulasın kalbimizde. Selefi salihin Kur'an'ı şiir gibi deyip geçmezdir. Ne yaparmış? Okurdu. Okurçan da anlardır. Şimdi ne olmuş? İşte Kur'an-ı daha fazla ses ortaya çıkıyor. Ha filan mukri gördün mü sesine güzel. Yen filan makamdan okudu. Değil mi? Yen filan şeyden oldu. Bunlar nedir? Bunlar şeytanın bir nevi hilesidir. Allah'ın kelamın özünden insanları çekip buraya yönetir. Asıl Kur'an-ı Kerim işte gördük selefi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selefi salihin salih Sa, se, se, Salih selefimiz nasıl Kur'an-ı Kerim ile tahammül ediyorlar. Kur'an'ı okurken insan tedebbür etmesi lazım. On üç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi İbni, İbni Mes'ude oku Kur'an'ı benim için. Buhari'de geçiyor hadis. Dür dedi ben sene okuyayım ya Resulallah senin üzerine inmiş. Dedi ben de insanım yani demek istiyor. Ben de isterim başkasından duyayım. Okudu. Nere vardı? Ee, şey suresini, Nisa surası 41. ayette. Fekiha iza gi'na min kull ummetin şehidin ve gi'na bik alaa ha'ulai şehide. Her ümmetten bir şehit getirsek nece olur haliniz? Seni de bu ümmet üzerine şehit getirsek. Şahit. getirsek yani. Şehide yani şahit. Zaten şehit de Arapçada şehit şahit aynıdır. Neden? Neden demişler şehit buna? Şehadetlik yapar kıyamet gününde. Allah Teala şehitleri şahit getirir. Bir zalim diğer ben zulmetmedim. Tamam. Gelin ip asılanlar. Hepsi düzüldü orada. Bunlar niye ipi asıldı? Şahitlik yap. Şehit budur. Kıyamet gününde. Evet. İşte Resulullah bunu İbni Mas'ud bunu okurken he? Resulullah diyor hasbuk. Hasbuk dur yani. Dur burada. Dur. Yani durut Kur'an-ı Kerim'i. Çünkü neden? Resulullah diyor döndüm Abdullah İbni Mesud. Baktım Resulullah ağlıyor. Gözü dolukmuş. Gözlerinden su damlıyor. Hüngür hüngür değil ya. Asal, asıl ağlamak nedir? İçten çıkan ağlamaktır. Dedir ya bura baskı yapılır. Gözden su atar. O ağlamak ayrıdır onun içine nefis girer böyle ağlar hüngürüngür var ya insan ağlar mesela e, bir bir musibet gelir başına bir facia olur o ayrıdır ama asıl asıl ağlamak nedir? haşyetullah'tan buradan basılır ezilir kalbin o olaf etkiler yani bir manzara etkiler yani Allah'ın bir mucizesi etkiler bu kalbine yapar işlem yapar orada. İşlem yaptıkça bunu ekrana verir. Kalbi kimse görmez. Kalbin ekranı nedir? Gözdür. Gözden ne olur? Su atar. Asıl ağlamak budur işte Allah olsun. Onun için diyor fazat aynah. Bir hadiste diyor yedi tane benim çölcemin altında kıyamet. Bir tane Allah korkusundan fazat aynah demiyor ağladı. Fazat aynah lugat arabiyede nedir? Gözü coştu. Yani hüncür hüncür yoktur ağlamıyor. Hiç normaldir ama tak diye gözünden damla akıyor. Bu coşmaktır işte. Sulandı, ne oldu? Su fazlandı, damlandı. Ama yüzünde böyle ağlamak, bükük, vurmak yoktur. İşte hakiki ağlamak budur. Döndüm baktım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyor. Niye Resulullah ağladı? Bunun üzerinde biraz duralım. Niye Resulullah ağladı sallallahu aleyhi ve sellem? Demek ki kelamı anladı. Böyüc bir, bir görev var burada. Diyor her ümmetten bir tane şahit getirdik. Seni de bunların üzerine şahit getiririz. Yani ne demektir? Sen görevini hakkıyla. Resulullah onu için diyor, kimse cennete ameliyle girmez ben de diyor. Elin başına koyuyor. Allah'ın rahmeti olmasın. Anlıyor demek ki Resulullah hakkıyla bu kelimeyi. Bak ilk sefer değil duyur bunu Resulullah s.a.v. Zaten Cibril'den duymuş Seferlerce sahabeler okumuş. Ama her okudukta, her dinledikten ayet-i kerimi sanki ilk seferde duyuyorum. E biz böyle böyle miyiz? Bugün de müminler böyle mi? Değil. Var içimizde çok az var. Öyle olmamız lazım şarttır. Şarttır. Değiliz çaba gösteririz. Böyle olmak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örneğimizdir. Nasıl olacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi olacağız. İşte bak Abdullah bin Mesud diyor döndüm baktım Resulullah'ın gözleri damlıyor. Resulullah demek ki sallallahu aleyhi ve sellem lafı anladı kalbine vurdu. Oturttu yani diğerleri Türkçe'de. Oturdu kalbinde. Ne oldu? Gözünden yaş aktı. Başka bir rivayette onu da biraz açıklıyorum çok güzeldir. İmam Beyhek'in rivayetinde Ebu Hurayra'dan Diyor ki bu ayet indiğinde Necim surası 59 60. ayet Efem in hadal hadisi taacubun ve tadhhakun ve la tabkun diyor bu hadisten siz ne diyor taacub şaşırıyorsunuz. şaşırıyorsunuz yani enteresinize geliyor bu bu Kur'an'ın hadisi ha Söz. sözü tadhhakun tadhhakun ve la tabkun bunu, bunu eştirirken ne olur şuurunuz? Siz gülürsünüz. Yen, yani böyle normal karşılıyorsunuz. Ağlamıyorsunuz bunu duyarken. Nedir bu? Tehdittir burada. Müjde değil. Kime? Küffara da veriyor. Burada aynı zamanda mümine de verilir. Diyorsunuz bu hadisi durarken Allah'ın kelamini duyarken gülürsünüz. Yen, yani gülmüyorsanız en güzel haliniz ey eyvallah geçiyorsunuz. Ağlamıyorsunuz. Demek ki ağlamak nedir? Vaciptir. Allah'ın kelamı bu ya. Ahmet'in Mahmud'un haça cefe değil. Rabbil aleminin kelamıdır bu. Her şey onun elindedir. Onun istediği gibi olur. Ebedi hayatımız onun rızasına bağlıdır. Demek ki mümin, bunu niye söylüyor Rabbil alemin burada? Mümin ne yapacaktır? He? Bu ayet nereden indi? Mekke'de indi. Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz o olayı. Bunu okurken en sonunda da sücde ayeti vardı. Resulullah sücde etti bütün la iradiyen. Yani iradeleri hariç. Lafın ağırlığından Araplar ya, orijinal Arap. Kureyşler Arapçayı iyi anlıyorlar. Birden kapıldılar Kur'an'ın ayetlerinin, Arapcanın belagatına. Resulullah sücdet, hepsi sücdetten serisi Anlıyordular. Bak o çafillere bile etkiledi. Ama kakarçan şeytan ne yaptı? Ne yapıyorsunuz dedi siz? Hemen kendilerine geldiler. İşte bu Meşe'de indi. Ama Resulullah bunu diyor, Ebu Hureyre diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bunu Medine'de okudu. Medine'de okurken suffa ehli var. Suffa ehli nedir? Yani fakir fukaralar, arizesi olan, hasta olan, işi olmayan, işi, işli yani Yok, e, e, bugün de onu böyle yorumluyorlar. Adam işi var ama kendini vakfetmiş camiye. İslam'da kendini vakfetmiş. Ne davete ne camiye öyle bir şey yoktur. Öyle bir şey yoktur. İlla ki şöyle var. Seni devlet, halife, yani devlet, yani görevlendirir diyersen burada tedriset yapacaksın, davet yapacaksın, alimsin vs. bu var her yerde. Ama ben kendimi vakf edeyim. Siz bana sadaka verin. Yem maaş verin. Para toplayın. Ben size dava. Öyle bir şey yoktur İslamiyet'te. Suffa ehli mecburi. Abu Hurayra da Suffa ehlinden iyidir. Ne diyordu? Abu Hurayra diyor. Bunu okurken Suffa ehli ne yaptı? Ağladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ağladı. Hepimiz diyor orada ağladık. Demek ki son yeni inmiş bu ayet. Halb kere inmiş. Bu ayet olay da olmuş. Necim Sure'si meşhurdur. Ama demek ki her Kur'an'ı okumakta ne lazım? Ağlamak lazım. Bugün de şeytan gelir bize ne söyler? Hadi okuyalım. Hadi bitirelim ha. Hadi bitsin bu ders. Şey okusun. Ben bir cüzü bitirdim bugün cüz. Hedef cüzü bitirmek, Kur'an'ı hatmetmek değil. Hedef okuyarak anlayacaksın. Allah her kimsin de insana nisbet. Çünkü bazı sahabelere etmiştir. Hem okuyurlar, anlıyorlardı, hem de gözleri yaşalıyordu. Ondan dolayı okuyup anlamak önemli bir meseledir. Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem duydu suffa ehlin ağlıyor. Dedi ki: Kimse ateşe girmez Allah korkusundan ağlasa. Allah korkusundan. Onun için Allah korkusundan insanın gözü doluksa ne olur? Ateşe girmez. Bu çok önemli meselesidir. i̇bn Ömer ne diyor? Bir gün Veylun lil mutaffifin surasını okuyordu. Yevme yekûmun nâsü li rabbil alemin. Bu ayete geldiğinde ayet şiddetli. O günü hatırla diyor. İnsanlar hepsi Rabbil alemin önünde durmuş. Mahşer gününü hatırla artık okuyamadı. Çitlendi İbn-i Ağlıyor. Hüncür hüncür okuyamadı. Okuyamadı. Durdu. Diyor Sufyan-ı Sevri. Bir gün Emirül Mu'minin fil hadis. Diyor ki bir gün Namaz kılıyordu. İmam. O, i̇mamdır. Okudu. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Beş vakit namazda okuyoruz her ricahette. Fatiha surası. Nedir? Anlamı çok mükemmeldir. Allah bu niçin? Bu ayet için, bu ayeti ikrar edip canlandırmak için bizi yaratmıştır. Nedir? İyyâke ne'bud. Sadece sana ibadet ederiz. Ve iyyâke nesta'in. Senden ne alırız? Destek, istiane, gücümüz, hepsi, her şeyimiz sana bağlıdır. Ve bunu hakkıyla, bunu biz okuyoruz bilbil gibi. Ama böyle geçiyoruz. Ama imam öyle geçmemiş. Düğür ağladı, tamamlayamadı. Namazda. Hatta durdu. Hatta ne oldu? Toparlandı. Ondan sonra başladı. Kendisini toparladı, yeni baştan okudu. Hatta geçsin diye. İşte bu türlü meseleler nedir arkadaşlar? Ayet-i Kerime'yi okuyup anlamamız lazım. Diyor ki bazı sahabeler okurdular, ayetleri ağlardılar. Ağlamaları gelirdir dışarıya, konşular duyardılar. Ama ağlamakta da insan kendisini tutmak lazım. Bu gösteriş değil, rüya değil. Yeter ki insanın kalbi, ne olsun Allah korkusundan. Bak şimdi bir şiir. Biz Türk'üz. Bir tane çok güzel dörtlü bir şiir söyledi. Çok maneli anlamlı. Ha? Sözleri düzgün. Ne yaparsın? o dersin mest etti ben Demek ki anladın sen ilgi gösterdin. Sonra ne yaparsın? Başlarsın onu ezberlemeye. Her yerde tekrar etmeye. Demek ki anlamak önemlidir. Onun için biz arkadaşlar evet Türk'üz. Bir çokumuz anlayamıyor Kur'an-ı Kerim'i ama anlamaya çalışmamız lazım. Çok zor değil. 80 yaşında nineler Kur'an ezberleyebiliyorlar. Çok zor değil. Anlamamız lazım. Günde günde 3 tane ayetin anlamını öğrensek 3-4 senede Kur'an-ı Kerim'i hepsini bilbül gibi anlamını biliyoruz. Ama bu düşman bırakmıyor. İşte bu Kur'an ayıdır. Kur'an'ı okumak gayedir. Okur çanda anlayıp ağlama gayıdır. Ağlamak nedir? İnsanı ne yapar? Allah rızası için ağlayan cennete müjde var. Cilmez. ataştan Allah korur onu. Şarttır Allahu Teala'nın kelamını okusak kalbimizde oturması lazım. Yok Allahu Teala'nın kelime kalemini duyduğumuzda sanki normal bir kelam gibidir. Onun için Allah Teala diyor feydakuril Kur'an fastem'u fansutu fastem'u once to ale l'alakum terhamun. L'alakum nedir burada dedik? Kesin. Eğer bunu yapsanız rahmete kavuşursunuz. İşte bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim kalbimizde yerleşmesi lazım. Kelimelerini anlayıp Allah-u Teala sanki önümüzde canlıdır bize Kur'an-ı Kerim'i yeni dinliyoruz. İşte gazzan tariyen sahabeler derdiler. Kur'an-ı Kerim'i filan okuracaksın sanki gazzan tariyen şimdi inmiş gibidir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i hem güzel sesli galiden hem güzel Oku yüzden dinlemek önemlidir. Dinleyeceksin, anlamını da bileceksin. O zaman vurgulu olur. Başlayalım. Tamam, biz türküz Patayı kurtardık mı buradan Hayır. Var emme cüzü kısa su var dedikleri, kısa şuralar. Al şu haden, ve ile sedge. Oradan al, aşağıya kadar. Hepsini kaç yapraktır? On yaprak değil, daha azdır. 10 yaprağı işle. Bu Ramazan ayı. Al maali de koy önüne. Saklan bir maalel koy önüne. Bilgisayarda bir günde bütün maaleler var. Çelime. Çelime maali var. Koy önüne. Okudukça anla. Hatta imamın arkasında durarken teravihde insan kelimeleri anlayar, anlayarak. Ama maalesef anlamadıkça ne oluyor? Sanki bir şey konuşuyor normal. Evet, bugün de bu kadar. İnşallah diğer derste bunu tamamlarız Allah'ın izniden. Velhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidin ve salin Muhammedin ve ala alihi ve